Can Dündar'ın günümüz Türkiye gençliğini özetleyen 19 Mayıs için yazdığı köşe yazısı Gencim, milliyetçiyim, milletten şikayetçiyim. Ankara Genç İş Adamları Derneği bir gençlik araştırması yaptırdı. Sonuçlardan çıkan manzara şu, gençlerin kafası karışık. Ailelerinden dayak yiyorlar, kendine kimi örnek alıyorsun diye sorunca anne ve babamı diyorlar. Sigara ve içki içiyorlar, en çok askere ve dine güveniyorlar. Siyaseti takip etmiyorlar ama siyasi yelpazedeki yeriniz diye sorunca ağırlıkla, Milliyetçi muhafazakar seçeneğini işaretliyorlar. Yurtlarını çok seviyorlar yani. Aynı gençler yurt dışında yaşamak ister misiniz sorusuna %80 oranında evet diye kafa sallıyorlar. Yurdun en çok dışını seviyorlar. Türkiye AB'ye girsin miye hayır cevabı veriyorlar. Yani ülkem dursun ben gireyim diyorlar. Milliyetçi gençler gazete okumuyor, televizyonda sadece eğlence programı izliyorlar. Polat gibi şekil yapmak, koç gibi para kazanmak, acun gibi sahillerde sabaha kadar eğlenceye dalmak istiyorlar. Çoğu Türkiye'nin geleceğinden umutsuz, kendi geleceklerinden ise umutlular. Yani ülke batar ben yırtarıp sanıyorlar. Ülke varsa ben varım, ülkem batarsa ben de batarım, hatta ülkem batmakta ancak ben kurtarırım diyen kuşakları birbirine kırdırıp dar ağaçlarında cezaevlerinde yok ettiler. Kitap günah, örgütlenmek yasak, siyaset tuzak diye diye, Dayağı, magazini, içi kov bir milliyetçiliği verevere, vere, her koyunun kendi bacağından asılacağını söyleye söyle, okumadan da yırtmak mümkün işleyişley, siyaset aklermeyen gözü dışarıda popülist umutsuzlar yarattılar. Madem manzara böyle, ben de gençlerin yurt dışında yırtmış idollerinden Mert İçgören'in gençler arasında pek yayılmış şarkılarından biriyle kutlayayım yeni kuşan gençlik ve spor bayramını. 3 gün 3 gece Bodrum'da eğlence. Yanımda Ceylan, Merve, Ece. Teker teker ya da hep birlikte. 3 gün 3 gece sabah kadar eğlence. Kızı uçağa koydum, 2 tane kız buldum. İyice yağladım, sonra güneşe koydum. 2 saat beklettim, çıkarıp soydum. İkisini de yedim, oh doydum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız afiyet olsun.